Kur'an'daki Kur'an şairlere de iyi bakmaz gibi bir hayvan ama bizim yanlış, yanlış anlayışımız o. Ee, Hazreti Ali'nin divanı var mesela. Hazreti Mevlana'nın divanı, divanı Mesneveti, Bütün Belediği'nin divanı vardır. Şişenin şişir halindedir. Yani bu öyle bir şey ol, olsa anlayış gibi şey, şey okumak verdi. Hatta şimdi atmak olmadığı bir Kabe bir şişir şey, yaptı. Yani Kabe'yi bir Hazreti Peygamber'e takdim etmiş, o da onu Kâbondur'a astırmış. Yani, Hz. Peygamber'i şiiri sever bir insan, Allah'a şebat-ı nâilesin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 69. ayetten başlıyoruz. Bu ıı, şey, çok fazla izah yok bu surede. Ben yani zaten çok fazla izah olan yerine de kaldım, ne fazla ilerci indirdim? Ondan daha az, soru 9. Önne de İzadan okuruz. Onlara, burada onlardan bahset, e, Arap müşriklerine, bu perestlere. onlara İbrahim'e ait dosdoğru haberi oku. Fazleti İbrahim'e ait haber nedir? Nebe. Geçen hafta Nebe'den bile bahsetmişti. Nebe, Kendisiyle ilim yahut galip zan hasıl olana kadar büyük ve faydalı habere denilir. Ee, i̇çinde büyük malumat olanlara ilmi, kısım saçın bir şey olmasın sana fazla, istersen kapa. Saçlar ee, ee, elektrik yedir. Saçlar elektrik denir. Töre töre töre töre tö tö tö İçinde ee, içinde ilim olan, bilgi olan, yazılan şey ne ve Kur'an kendine ne bir bir su surede vardır. Hani o babasına ve kavmine Hazreti İbrahim'den bahsediyoruz. Hazreti İbrahim Hazreti Peygamber'in pit dedesidir. Ondan sonra ki, Hz. İbrahim'den sonra gelen peygamberler, Hz. İsa'da, Musa'da bunlar, onun soyundan gelmiştir. Hani o babasına ve kavmine, siz niye tapıyorsunuz demiştir. Çünkü Hz. İbrahim Kabe'yle o bir sürü içinde kutlar muhtar var, bunun yeni bir fikir atıyor. Tabii o zaman buna attığı fikir, sistemli bir din değil. Yalnız Allah'a inanç, sadece Allah, Allah inancı etrafında büyük bir din sistemi var. Fakat şimdi Hz. İbrahim sadece onları anlatmışsa de bir tek Allah var. Buna, buna inandırmak istiyor. Buna dahi reddediyorlar. Ve bir gün babası da çok katı bir putperest. Etrafı da öyle. Fakat kendisine de iyi gözle bakan birkaç kişi de var. Bir gün babasına ve etrafın, babası da oranın e, kavminiz hayırlı insanlardan birisi, etrafında dostları var. Siz diyor, niye tatlıyorsunuz? Taptın, şey nedir? Demişti. Dedi ki onlara da, biz putları tatlıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakfı hizmet etmekte sabit ve dairiz. Onlara günümüzü vakf ediyoruz. Onlardan medet bekliyor işte, onlardan iyilikten, öyleydi. Onların iyiliği, bol, bol kazanç. Onların onu Hazreti Hz. İbrahim'e karşı diyor ki, siz çağırdığınız vakit, onlar sizi duyuyorlar mı? O kızın adı neyse, onların ismini andığın zaman, o seni duyuyor mu diyor? Öyle ki, karşımdaki bana ben tapın göre, şimdi tapınmak kelimesi sevmem. Gözlere ait bir şeydir değil, bize tapınmak, Allah tapın derler. Çünkü Allah tapılmaz Allah'a ibadet etmiş. Tapınmak, karşısında bulunan bir herhangi bir şeye bazı hareketlere tapınmak der, ibadet demektir. Halbuki bize tapınmak çok çirkin bir kelime. Allah tapınmak, Allah'a ibadet etmiş, Allah mağbuttur. Mağbul ebedet, aynı, aynı kökten gelen kelimeler, ibadet, mağbul ebedet. siz de çağırdığınız bakın onlar sizi duyuyorlar mı? Ya <gülüyor> size taparsanız bir faide veya yitapmazsanız bir zarar veriyor mu? Gayet makul bir sual. Yani, Gülüyorum, eğleniyor muyuz, sizlere bir tazim ediyorum falan filan filan. Dedi ki hayır, biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı. Biz biz ne yapıyorsak onlardan öğrendik, soydan giriyor. <gülüyor> Hazır İbrahim'in karşısındaki, şimdi gördünüz mü diye, gerek sizin, gerek daha evvel atalarınızın, Neye tapmak olduğunuzu, madem sizi duymuyorlar, sizinle herhangi bir alakalı yok, siz güldüğünüz zaman onlar gülmüyor, ağladığınız zaman, dedi derdinizi ona anlattığınız zaman, size cevap vermiyor. Şimdi, niye tapmaktınız biliyor musunuz, diyor. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. O tapmaktı putlar benim düşmanımdır. Çünkü bana cevap ver, iyi diyor, fena da yok. Hani niye Hazret Ömer'in devre ağaç şefa'dan ailesi, ee, o da sanmıyormuş, çok, çok keskin bir böylesi. Biz de put yapar, hamurdan put yapardık, boyutunu takardık. Ondan sonra karımda ocaktırsa onları pişirir yerdik. Onların işte tapındığı tarihi onlar. Fakat alemlerin Rabbi böyle değil. Alemlerin Rabbi, Allah. Sizin de Rabb'e karşı. O Rabb ki o Allah ki çünkü şimdi Rabb e, bazı kelimeler var ki Allah'ın tam karşılığı olmakla beraber yine Allah anlaşılır. Rabb de bunlardan birisidir. İşte onlar benim muhafaze. O Rabb ki beni yaratıp da doğru yolu gösteren olur beni yarattı. Vakat para da sadece yaratıp da kalmadı. Bana doğru yolda, eğri yolda gösterdi. Doğru yolda, eğri yol bu. Buna gitme, buna git. Diye ona vahyetti. Bana yediren, içiren odur. Burada ahramın, Allah'ın rüzak sıfatı. Rüzgünü veren. Gerçek almam da veren, Ramadan daha özel bir yemek içme hususunda, ondan daha özel bir isimdir. Rahman diye büyük bir kainat şeyi anlatıyor, planı vardır. Düzelt ay yani demek, içmek istes falan gibiler. Hastanede zaman bana işkibu haberen otur. Allah aşkına pişte bakın. şey şeyde. İsmi. Eson şey o 99 ismini peygamber ekledi. Peygamber var peygamber yakınını toplu olarak söylemiş ki Kur'an peygamber dediğin eee söyledi hadiste Şafi ismi yoktur. Şafi ismi yoktur. Zaten o 99 olan ismi şey esma-ül Allah'ın bize bu size kafidir dediği şeyler ama onun dışında daha çok fazla isim vardır, sıfat vardır. Bunu Allah zaten kendisi bu ismin haricinde en güzel ismini Allah'ındır demiştir. O zaman bize geniş bir yol açılmıştır, kapa En güzel şey neyse, aklımdaki en güzel şey neyse o. Birkaç hafta sonraki mesnevi dersinde ben bunu birkaç çerçe'den meskibliğe yapıldım buldum en fazla kullanmayacağız tamam, da mesela, e, var. Sapsamak, gizlemek, madisi, yok yok. ama ricaset e, şey var diye mesela set etmek var saklamak gizlemek set yok o adı o şey yok ama setter <Gülüyor> ismi şeyler var Allah onu bize verin setter saklamak gizlemek Ya setler. mi yasertler şimdi size onu söyleyeyim. Eee bir şeyi ağzından kaçırdınız, bir lafı, bir sırt başına kaçırdınız. Peşmen ya ya, ya, ya Settar onu Allah'ım, senin Settar ismini söylüyorum, o başkası duymaz, bilmesin. Şimdi şey de bilinmez. Ama bunu her şey içiliyor, kullanmayı, gelişmeli her şeyde. Kolonasyona sık bir manası kalmaz. Onun ruhsumlu yerlerde, hani binalarda kilit taşları vardır. Mesela kubbelerde kilit taşı vardır. En kubbedeki taş kilit. Bütün kubbe ona ona çıkar. E, aslında ama kubbe daha da sağlamlaşır, göçmez. Kilit taşını da sıkıştırır. Onlar da ağırlığı yan, yan duvarları, yan direklere verir. Kubbe daha da sağlamlaşır. Onun için esmaları is, is, yerinde kullanmak lazımdır. Evet. Uzunsuz yerinde esma kullanılması Allah'ın esmalı, anayaptan tabi doğa ediydi de fakat esma çekeceğiniz zaman onu yerli yerinde çekmek lazım. Satalist işleminde böyle olur olmaz. Küçük küçük şeyleri de çekmek lazım. Büyük sırlarda yapılan, onları da. Burada hasta zaman bana şifa veren O'dur. Allah'ın şafi ismi şerifi. şafi şeyde yok. Fesomüs Harfi. O 99 isim arasında yok. Beni öldürecek, sonra beni dibi tekleyecek olan O'dur. Yani bununla karşıya var. Ceza gününde kusurlarımı yargılayacağını da O'dur. Ya kahver. Kahver. Rabbim bana bir hüküm insan ve benim salihler düğmesine kat Hz. İbrahimlere dua ediyor. Benden sonrakiler için bir insanı sırt ver. Ben, benim zaman böyle ama benden sonra girecekler için de sadık insanlar, onlara doğru tilat edecek tek kelimeler belki yanlış işler yapmasınlar ver. ver. Beni Naim Cennetleri'nin varislerinden kıl. Eee Naim Cennet'te birkaç bölük. Bunlardan birisi de Naim Cenneti ve de tam Sitre Cenneti'nin yanında hemen. Sitre Cenneti'ne yani, eee o Halimi Allah'ın haline girdiğin zaman, ilk cennet orada, Naim cennetleri. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Yani o cennete beni de sok manasında. Burada, orada muhale kalacaklarından, orada daima gerisi kalacaklarından kıl. Babam da yargılar, çünkü o sabıklardandır Şimdi Hazreti İbrahim'in bu duasına rağmen bu babasına yargılamış, affetmiş. Ona tövbe ve iman nasip ederekten babamda yargıla. Tabii ki insan annesinin babasının böyle yanlış bir yolda olduğunu sende peygambersin. Allah'tan niyaz ediyor. Herkes şimdi bile değil mi? Anamızın babalarımızın öleb olanları kahvet de anlatarsın. Onlar kötü insanlardı yani kötü bir şey yapmıştı o sırada yine ana göreyi baba göreyi atar, atar ne kendinden parça parça ana göreyi baba göreyi gene de atar. Şimdi bir şiir vardı okumuştum da. Belki okumuşun de kadının oğlu zalim ve ser, ser, ser, birisi yapmadığı ilk kebalcilik kalmıyor. Anasına yapmadığı kötülük kalmıyor, elindeki malı malı dayak da atıyor. ama en son cezalandığı zaman onu yani olamadık. E, ne kadar ana baba kötü olursa olsun, olmaz o ama eyvallah. Oo hoş, ee, hoş geldiniz buyurun. Buyurun. Nasılsınız? hoş geldiniz. Ama yine Hoş geldiniz. Nasılsınız? ama yoldaydık. Yolun sıkıştırdı nerede? Hoş geldin. Ses sesi. Ses sesi. Siz nasılsınız? İyi seyirci. Namdostayım. Namdostayım. Ses sesi. İyi. Aslında bu böyle olur. Gel. Ne oldu? Ne Merhaba. <Gülüyor> Hazreti İbrahim duasını okuyoruz yani burada, biz bizden geliyoruz. Babamı da yakınlar. İnsan yani asıl babusundu, ne kadar... İnsan asıl da yine içi yanar. haberlerinden kaldıracaklar gün beni büsbayetle etme. utan utan durma yani o kıyamet kopdu zaman ruhların cesetleri verip de tekrar kalkacağım beni günahkarlar arasına sokma beni de sahipler arasına sok ne yani bir şey o o peygamber bunu böyle dua etin sonra bizim ne yapmamız lazım artık bakın şunu söyleyeyim ne kadar büyük birileri olursa olsun bir, peygamber, bir peygamberkine değillerdir. Ben de söyleyeyim size. Ama çok yüksektir artık kimsenin kalbin içindekine karışacak değil. Çok seversin. O gündeki ne mal faide verir ne de oğullar. O kıyamet günü malın, mülkün e, e, evladın Hiçbir faydası yok. insanların birbirine faydası yoktur. Herkes kendi başının çaresine... Zaten kendi başının çaresine baksan da, bakmasan da değişecek bir şey yoktur. Ee, senin, senin takdirin zaten yazılmıştır. Ne olacaksa olacaktır. Ne ana, baba, çocuklar birbirini görmezler, tanımazlar. Ancak herkes yerine geliştikten sonra görürler, tanırlar. Merke Allah'a küfür küfr nifaktan, Allah'a nifak sözünü onun hakkında kötü şeyler söylemeyin, küfür, küfür kafirdir, yani küfreden kafirdir. Küfür kafir aynı küfrden gelen iki Arapça kelimedir. Küfreden kafir denilen, kafir küfreder, doğru adam küfretmez. Küfür sadece Allah'a yapılan kötü sözlerde şimdi cemiyeti de küfür daha başka türlü anlaşılır. Ama aslında şimdi Nece'nin Müslüman geçirilmeler vardı. Ağzından küfürden başka bir şey çıkmaz. Küfür Allah'ı reddetmektir. Reddeten kafirdir. Biz bazı kelimeleri yanlış anlıyoruz. Yani Meğer ki Allah'a küfür e, nifaktan Allah Allah Allah ilahiyet olmayan kelimeleri söylemeyin Allah'ın nifak dedikodu yapmayın tamamen meğer ki Allah'a küfür nifaktan tamamen salim bir kalp ile gelenler olan demek ki Allah'a küfür etleyeceğiz bütün bu kötü şeyler Allah'a şimdi bu duayıttı ya hadi İbrahim bu dualar kafirlere ait değildir. Onlar böyle şey yapmazlar. Allah onlara da iyi günleri göstereyim. Hakikat beslersin. O gündeki o günde dediği kıyamet günü. Şimdi şurada kalbi selim var. Şu yukarıdaki ayette kalbi selim var. Meğer ki Allah'a küfrü i nifaktan tamamen salim bir kalp ile gelenler olan. Burada e, salim kalp nedir? Kalbi salim, şek ve şirkten, şirk Allah'a eş koşmaktır. Başka bir Allah. Yani hiçbir konten Allah, işte ayet şek o Şirk, şirkin çoğudur. Allah'a böyle iftirada yanlış şeyler söylemek. Ağrı bütün bunların haricinde halis bir kalptir. Kalbi seri midir? Allah'ın şirk koşmanın haricindeki tertemiz arı olan bir kalptir. Said birimizde yep peygamber arkadaşlarından her göre manen Sıhhatte olan kalptir ki kalbin taş gibi olur, kuvvetli, e, nerte, kalbe ait bütün maddi şeyler yerinde olur da maneviyatı olmaz ve de kalp sayılmaz, o yürek başka kalp olmaz. Kalp aslında manelidir, şu kalp değil, yürektir. Biz kalbi yüreği içinde zannederiz. Halbuki kalp, Akıldadır. Akıl da beyin diye derim. Akıl beyni kullanır. Akıl Allah'tandır. Akıl beyni kullanır. Bey, beyin Allah cevap verecek şekilde planlanmışlar. Orada düşünce merkezleri var. İşte ne kadar hayatımızda, hayatımızı teşkil ne varsa hepsi beyinde onların merkezleri var. Kalp onları kullanır. Kalp ee, ama şimdi beyin demek, yani beyin akıl demek beyin, kullandığı bir şeydir. Yürek de öyle, yürek burada canlı, burada canlıdır, burada canlının içinde de, onun için kalp, ne kalpdir? Aslında bu kalp değildir, bu yürektir, kalp manevidir. Bu insan hayat yedi, yürekli olduğu için kalp, işte, yanlış bir düşünce. Bir yazışı da yok derslerine. Kalk yazarsak. Kalk, kalk anüstü, işte kark. kalp olması Mane saati olan kalptir ki, o da müminin kalbidir. Allah inananın kalbidir. Allah şirk koş beni kalbidir. İslam'ın şartları yerine getirmeye çalışan. Bakın getiren demiyorum. Getirmeye çalışan. Belki de rüzgarlıyorsa yanlış yapıyorsun. Ama sen iyi niyette yaptığın için Allah onu öyle kabul eder. Zira ama öğrenmemek de hata. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmiyor. Kâbile münafıkın kalbi manen hastadır. Hastabı evidir. Bu üzere kalb-i selime bir tatlar, yani katlar, dinçe yasak olanlardan salim, sünnet üzere mutmain Ümitmayın. Hazreti Peygamberin sünnetlerine, hadislerini söylediklerine evet diye uygun ve ona da yumuşak ona da tatmin edilmiş. Aga katir derken tarif etmişlerdi. bu bu da doğru bir söz. O da doğru söz. Kelimeler biraz değişmiştir ama sonuç aynıdır. Cehennemde, cehennemde azgınlara açılıp gösterilmiştir. Bu cehennemde açıp göstereceği kafirler, yani onlar dediği kafirler. Ve onlara, kafirlere, Allah'a bırakıp da taptıklarınız nerede? Cehennemde Allah bunu ona soracak, bunlara soracak. Hani o sizi taptığınız kutlar nereden? Size yardım ediyorlar mı? Onlar kendilerini yardım edecek. Yok ki başkası yardım edecek. Ya kendi başlarına yardımları dokunuyor mu? Değilmiştir. O sorgu da ona da çağıracaklar. O bu dediğim, diliklerimiz ölü balıklarda çağıracaklar. Artık onlar da azgınlar da İblis orduları da yüzlerce koyun topyekli cehennemin içerisine atılmışlardı. Şimdi burada İblis, İblis, var. şeytan ama şeytanın hası. Melekler, görünmez varlıklar ama cin değiller. Melekler, görünmez varlıklar ama cin değiller. Fakat hiçbir tek programa göre yarattığı Allah'a ibadet ederler. Bütün işleri güçleri, güçleri Allah'a, onlara ibadet ettirir. Başka basiteler yok. Allah'ın dediklerini yerine getirdiler, başka bir şey de yok. Bir de cinler var. Cinlere geçen mesleği videoyu okumuştum. Cinler şeytan, cin, cin tarifesindendir. Cinler elbukuru var. Şeytan bunların içindedir. Şeytan çok akıllı. Ama şeytanın kötüleri var diye, çok kötüleri. Bunlar da İblis'tedir, lanet şeyler. Ve cinler de insanlar gibi çoğalırlar. Yani evlilik yolda çoğalırlar. Ve bazen insana da madde halinde görünebilirler. Melekler, Allah'ın emriyle, işte Hz. Cebrail'in melek. Ama Hz. Peygamber ve bazen insan şeklinde görünüyor. Bazen çok defa Hz. Peygamber gaye, Hz. Cebrail'e e, asli şekliyle birkaç defa görmüştür. E, göklerle yeri arasında yazar kaplamış 400 kanatta muhteşem bir melek. Fakat, Ayetleri, sureri Hazreti Peygamber'e getirdiği zaman e, normal bir insan şeklinde geliyor. Bunu ashablar görüyor, darlıyor. Hazreti Cevabı'ya gene geldi büyük bir merakta neler getirdi diye e, de soruyorlar. Şimdi size bir hatırla anlatacağım burada. Ankara'dan Çubuk kazasında bir hoca vardı alimlerden. Sonradan Demokrat demokrasi partiden memnus oldu arkada. Bu, Ankara'nın büyük camiye'nde vaaz ediyordu ve çok kıymeti veriyordu. Arkasında binlerce insan camiye sığmaz. Ankara'nın en büyük camiye'yle. Ahiram, Aslan gibi camiye'yle binlerce kişi sığmazdı onunla girmek camiye'de. Bir gün Hazreti Cebrail'i gene getirmiş, herkesi yandıya sonmuş. Giderken Hazreti Peygamber diyor ki, bir dakika bir soru. Benden sonra, yani benim dünyada ayrıldığımdan sonra, sen dünyaya vazifeleri olarak gelecektir. Yani herhangi bir vazifeleri, mesela ilancımız Kadir Gecelerinde Hazreti Cebrail'in dünyaya geldi. Geldiğine inanırız, böyle derim. E, bunların haricinde özel bir vazifeyle dünyayı ziyaret edecek misin? Gelecek mi ya Resulallah. Peki niçin geleceksin, niçin geleceksin? Demiş ki, dünyayı tutan on tane direk var. Dünya bunun üzerine oturuyor. Hani şimdi bir şeye daha derler, Dünya öküzünün boynusundadır. Aslında doğru söz. İki tür O zaman ziraat. Sen ziraat. Dünyanın gelişimi ziraatten, ziraate kemiyve tarih öküzsünüz. Hani kız varsa dünyanın dünyada yoksa ama asıl değil. Onu sorduğu zaman, güneş ser burcunda, ser. Ne der bugün? Boğa boğusunda. Boğa boğusunda, üçüncü enşekten bir boşluğu söyler. İçimde başka boşluğu da var ama, yıldız var ama görünüşlü büyük yıldız üzerindedir, şöyle uzunca üşüye çekmededir. Efendim, güneş ama şimdi de Serp'deyizdir, öküzdeyiz yani, boğadayız. Hayır, böyle dünya boğadır. Zaman, yani güneş içinde burnunu takvim, o, oh, Hazretleri, onu söylüyor.